Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün Sema Kaygusuz'la ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Sema Kaygusuz önce radyo oyunu, koreografi ve tiyatro ile ilgilendi ve daha sonra edebiyat alanına öyküleriyle girdi. İlk öykü dosyaları Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü'ne ve Gençlik Kitabevi İkincilik Ödülü'ne değer bulundu. Öykü kitabı sandık ile 2000 yılında Cedet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. İlk romanı Yere Düşen e, Dualar 2006 yılında yayınlandı. Ve eleştirmenlerin takdirini alan ve çok sevilen roman çevrildiği başka dillerde de yazarına farklı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 Yeşim Usta ile Ustaoğlu ile birlikte Pandora'nın Kutusu filminin senaryosunu yazdı. İlk oyun kitabı Sultan ve Şair 2013 yılında yayınlandı ve en son olarak 2015 yılında Barbarın Kahkahası romanı yayınlandı. Sema Kaygusuz'un bütün eserleri Metis Yayınları tarafından yayınlanıyor. Şimdi ilk bölümde biraz e, bu e, dil meselesini e, konuşmaya başlamıştık. E, i̇şte dilin devinim ...içinde olması... ...işte kökenden... E, ...gelirken... ...kökenden bugüne doğru gelirken... ...hani hayatı da yüklenir bir hale gelmesinden bahsetmiştik... E, ...ve işte en son... ...sen yazının seçiciliğinden... ...hani yazı... ...bu var olan tahakkümü... E, ...bozan... ...hatta ona baş kaldıran bir şey olduğunu... ...o yüzden bedenin işte yazıyla... E, ...ifade edilebileceğini de... ...bahsetmişsin... E, Acaba bu yüzden mi mesela ben e, hep şeyde çok dikkatimi çekmişti böyle okurken... ...hani o devinimin içinde bedenler dans ediyor gibiler. Böyle hareketler hareket ediyorlar. Ve o hareketlere biz okurken şey oluyoruz, tanık oluyoruz yavaş yavaş, yavaş yavaş. Onların böyle bir şeyi var. Kendilerine ait e, bir e, nasıl diyeyim... Yani ...ben mesela onların dans ediyor olduklarını düşündüm. Hmm. Anladım, belki de e, acaba kurgu üzerine mi konuşacağız bu noktada? Acaba hmm. biraz kurgusal varlıklar hmm. olduğunun bilincinde hmm. olması mı burada söz konusu olan yazarın? Yani evet, biraz ben onu hissettim açıkçası okurken. Ama işte o kurgusal varlık haline gelirlerken e, şey gibi, bu da devinimin bir parçası. Çünkü onlar yazıyla ve o tahakkümü bozmak için var oluyorlar. Evet, evet. ...ve e, bu da şey gibi... hani ...bize dayatılan... E, ...ne var işte... ...törenlerde şu şekilde durun... Hı -hı. ...burada bu şekilde yürüyün... ...orada böyle durun... ...ama bu hani yazı... ...ve yazı buna direnmek için var... ...bunu bozmak evet. için var... ...ve dolayısıyla oradaki sözcükler ve kelimeler... ...bu karakterlerde ya da kahramanlarda... ...bedenselleştiklerinde... ...hani bu eylemsellikleri... ...şeye dönüşüyormuş gibi... ...daha nasıl diyeyim... ...var olan kuralları da bozar bir şekilde... ...hani bazen askıda kalıyorlar... ...ama Hı -hı. hani kalsın ne olacak, kalabilir... Hı -hı. ...bazen böyle daha... ...divinim içinde dans ediyormuş gibi... ...mesela şeyde ben yüzünde bir yer... ...orada çok hissettim bunu... Evet. ...ve hani şey gibi... ...bir bakıyoruz karakter... ...hep işte bize anlatan... ...onun içinden biri mi... ...yoksa başka bir şey mi... ...onun bir ruhu mu... ...başka bir parçası mı... ...ta eski bir tarihte... ...onun kökeninin bir parçası mı... ...ya da besenin bir parçası mı... ya yani onu bilemiyoruz... ...ama ona ait bir şey... ...ve ona ait bir şey... ...hem onun içinde... ...hem onun dışında... ...hem onu seyrediyor... ...hem ona tanık... ...hem onun içinden bir yerden konuşuyor... ...ama hep böyle şeyler... ...konuşurken... ...yani eylem ve hareketlilik... ...bundan bağımsız değil gibi... ...geldi bana... Evet. Belki de şimdi... E, ...şimdi sessiz düşünüyorum. Hı -hı. E, kişisel olarak... ...ben kendimi hiçbir zaman... ...bir hikaye Hı -hı. anlatıcısı olarak tanımlamadım. Hı -hı. Hani böyle tırnak içinde... ...çok popüler bir kavram var ya... ...storyteller diye... Hı -hı. Bütün uluslararası Hı -hı. festivallerde Hı -hı. yazarlar kendilerini öyle tanıtmayı severler Hı -hı. çünkü bunda böyle otantik bir Hı -hı. Da, da, esintisi vardır bu şeyin sıfatı. Ee, ben ba, benim için öyle demeye kalkıştıklarından e, ben hemen itiraz ettim çünkü o kadar o kadar haklısın ki şimdi ses düşünüyorum e, insanların. E, kurgusal bir varlık olmaktan Kahramanların <gülüyor> Yazınsal bir inandırıcı hale Gelmeleri için sanki e, bu, bu dünyadaki Topraklara basmaları hmm. Gerekiyormuş gibidir çünkü hikaye böyle bir şeydir Evet doğru e, Ateşin başında anlatılır hmm. Hikaye <gülüyor> bir ateş yanar e, O mekanın içerisindeki bir sestir e, Ve o mekana O ana toplar Topluluk haline getirir hmm. Ama e, anlatı... ...bana göre anlatı... Bir, bir bireylere temas eder ve onu... E, ...herhangi bir otantik... ...yerel, folklorik... ...ya da evet. bunun benzeri türevi... E, ...elementlerle... E, teklif ...verilen teklifi okur kabul etmez. Çünkü günümüzün okuru... ...modern okuru Foucault okuyor. Spinoza biliyor. Yaşar Kemal'in içinden geçmiş... ...içinden yerler bile içinden geçirmiş. Walt Whitman'ın dizelerini biliyor artık. Evet. O okura... Sofra başı ya da hmm. ocakbaşı bir hikayeleme ile Şey yaptığınızda Benim dünyamdaki okurdan söz ediyorum Tabi hmm. ee, Bu yetmez çünkü o kendi Yaratıcını te tetikleyecek Kendi zihnindeki Kelimesel yani hem bedensel Hem de kelimesel <gülüyor> Devinin karşını bulacak bir metin metin teklif edebiliriz ona hmm. ee, Bu hikayeden çıkmaktır sizin az önce yaptığınız şeye yoruma ben Hı -hı. bir hikayeden çıkma tabii, tabii. olarak doğru. yorumluyorum doğru, doğru. ve anlatıya anlatı çok daha esnek bir alan. Ya uzay büklüyor anlatıda. Tabi Ruh kolektif bir ruh haline Hı -hı. gelir. Bir kadın aynı zamanda dört kadını imler. Hı -hı. Bir Hı -hı. yürüyüşüyle öyle, öyle değil mi Freud mesela? Neydi şeyin e, ünlü ünlü işte bir şey kabartma? Hı -hı. Ay kadın ismini unuttum. Yani bir, Hem edebiyat metniyle hem kendiyle hem Hı -hı. binlerce yıllığa bir ile e, bir kadının yürüyüşüyle bir şey koyar ortaya yani bir, bir faraziye ortaya koyar. Gradiva. Hı -hı. Bir Gradiva yani bir bir yürüyüşte bir Eda'yla o bir Eda bazen Hı -hı. binlerce yılı kaplayan bir devinimdir. Evet aynen öyle doğru Eda. Bu biraz şey de düşündüm mesela hani o ilk bölümde konuştuğumuz söz ve göz. Hani biz söze, göze, başkasının gözünden bakmaya. Hani bu, bu şekilde oluşurken çünkü biz aslında bu kahramanların oluşumuna da tanıklık ediyoruz. Oluşurken aslında biraz kendi içlerinde de bu meseleyi tartışıyorlar sanki. Söz ve göz hani evet ben onu görüyorum, okuyorum... O bana da o bana bir şey söylüyor ama söylediği şey tam da hani kolektif bir ses olarak çıkıyor ortaya ve bazen de hani o kendi içinde bazı şeyleri bastırıyor. Bazı şeyler daha yükselir hale geliyor. Ve tam da hani o söz ve göz arasındaki ilişki somutlaşır hale geliyor. Evet. Bu şekilde. Bir yerden bir yere sal salınıyor. Çünkü Demek gözle olan hmm. ilişkimiz aslında yüzeysel hmm. bir ilişki. Ve zaman, e, zeitgeist, zaman ruhu hmm. var gözle olan kurduğumuz ilişkide. Ve, ve çağdaş sanat var tabii. O çağdaş hmm. sanatın geçmişle olan ba bağlantıları, bağıntıları var. Yani göz sürekli bir tanık, bir som somut bir e, şey... E, ilişki kuruyor ve bizi hayatın çok köpüklü acı köpüğüne de çağırıyor aynı zamanda. Hı hı. E, şu anda içinde bulunduğumuz mesela biter ve pornografik bir kültürün içindeyiz biz. Her şeyin pornografik hı hı. olduğu. Her şey göze hitap ediyor. Şiddet de pornografik. Söylem pornografik tavır, Eda. Her şeyin siyaset hepsi çok Kaba bir tensellik içeriyor. Ve bu kaba tenselliğin kaynağı, yegane kaynağı göz, gözü kullanıyor. Ee, büyük kalabalıklar, ondan Hı -hı. sonra görkemli videolar, görkemli bayraklar vesaire. Bu, Hı -hı. Kelimenin tam anlamıyla bir göz boyama kültürünün içerisindeyiz biz. Bu anlamda söz bu kabalığa Hı -hı. muhalif olacakken, Günümüzdeki hı hı. sözü ben aynı zamanda ne yazık ki e, çok sıkı takip etmiyorum edebiyatı. Ama bir ön seziyle söylüyorum bunu. O yüzden de böyle somut şeyler veremem, örnekler veremem. Hı hı. Gözüme çarpan birkaç başlık, okuduğum hı hı. birkaç söyleşi gibi bir hı hı. gözlemden yola çıkarak... ...bu söz göze hizmet ettiğinde e, kendini acıyan... E, muhalefeti melodramatik bir tona taşıyan, e, kendi yeni dilini yaratamayan, dolayısıyla yeni insanın da yaratamayan, e, tam da iktidarın istediği gibi, iktidarın hı hı. ceza biçeceği bir formda e, isyan edebilen. Hı hı. Yani öyle bir suç işlersin ki ona iktidar ceza bulamaz. evet. E, Tam da o cezayı hak edecek bir suçluluk duygusu donanmış ve muha artık muhalefet üretemeyen ama kahreden, hı hı. E, arabesk tonda, hı hı. E, şiddeti soyutlaştıran, e, bizi mahvettin be 2000, 2015 diyen hı hı. mesela bizi mahvede 2015 diye bir şey değil. Bu, bu, bu soyutlamayı ben sinik çektim. ...budalaca ve dilsiz buluyorum... ...yani hmm. çok konuşuyor... ...çok geveze... ...ama buradan bir yeni dil çıkmaz... ...yani yeni, yeni dil nedir... ...yani yeni, yeni dil... ...kendi hayatının şairi olmak... Hı -hı. Kendi hayatın bir anne bir ayakkabıcı bir tamirci bir Hı -hı. hurdacı bir bahçıvan bir baba Hı -hı. bir amca kızı bir kuzen olarak yani hayatta size şey yapılan rollerin tamamen dışında o rolü yeniden yaz, yazmak yani bir eylem Hı -hı. yazılı eylem derken Hı -hı. yeniden eylemek eyleme geçirmek. Bunun için edebiyat bize müthiş bir kaynaklık ediyor biz Anna Karalin'i görüyoruz orada. Hı -hı. Ondan sonra uğultulu tepelerde bir, bir, bir kadın görürüz bir aşk tutkusal bir Hı -hı. ilişki görüyoruz onu bir tek Tevrat okumuş bir yazar yazdı yani hayatında bildiği Hı -hı. tek şey eski ait yeni ait ateşin başında geçen bir ömürden çıkan bir romandır onlar mesela İçgörü böyle bir şey ee, bu devletsizlik bu cennet ve cehennemsizlik peygambersizlik çok önemli bu babasızlık. Hı -hı. Hı -hı. Ve ben insanın eyleyen dinin babasızlıkta e, peyda olduğunu, ortaya çıktığını, babaya sırtını döner dönmez yani ataya, atanın Hı -hı. suçlarını yüzüne vurup yüzleştiğin. Çok Hı -hı. çok fazla babalar yüceltiliyor ve o babalar gariban, kambur, e, ne bileyim. Yani bu ülkede bu kadar katliam oldu mesela, bunca ölenen yanında bir de katleden, nerede? Onların çocukları nerede? Onlar da bu babaların arasında değiller mi? Hı -hı. Bu kadar babayı öven bu kadar aile mevhumunu öven dolayısıyla Hı -hı. Ee, bir diden muhalif çıkmaz. Bence edebiyat de çıkmaz. Bunu ben kendi yüzyılımızın yaşadığımız Hı -hı. zamanın sadece Türkiye'de değil Hı -hı. Ee, Avrupa'da da gözlediğim şey o. Bir e, hastalığı olarak görüyorum. Bir Hı -hı. dil hastalığı. Evet, bugün yine ara vermeden ne çalalım ne istersin? Evet. Ha, şimdi Olafur Arnold'dan Neal Light'ı Light'ı dinleyelim. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında Sema Kaykusuz'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi en son bu hani muhalif olmayan bir e, dilden yani yeni bir dil de çıkmaz. Ve bunun e, günümüzün aslında dünya edebiyatının temel bir sorunu olarak göründüğünden bahsetmiştik. Şimdi biraz şeyde de konuşabilir miyiz acaba diye düşünüyorum bu dil meselesinden... Ee, yola çıkarak hani o programın ilk bölümünde ilk programımızda konuşmuştuk suskunlukları teskin, sessizlikleri. Şimdi bu suskunluklar ve sessizlikler söz konusu olduğunda peki ya ses yani mesela yine bu senin edebiyatında ben şey görüyorum özellikle hani bu kadınlarda içlerine hapsettikleri bir ses var Hapsolmuş olmuş ya da hapsettikleri demeyelim de hapsolmuş olmuş bir ses var ve bir ...ve bu ses yavaş yavaş... ...yavaş yavaş açılıyor... ...ve şeyi de görüyoruz hani... O, ka ...o kapanmaya çalışılan... ...kapatmaya çalışılan... ...kapatılmaya çalışılan... ...ve o ses... ...onun şeyi gibi... ...tarihi... ...hem kişisel bir tarihi... ...hem onu işte doğa... ...mesela o yüzden... ...mesela hep şey diye düşündüm... sana tabiat mı desem diye... ...ama hiç Hı -hı. tabiat gelmedi mesela... ...hani doğa demek... ...doğmak... Hı -hı. Yani onun gibi bir şey... ...hani o hem... ...onun içinde doğan bir şey... Ama, ama bir ses yani. Ses, ses, ses onun ruhu gibi. Hani hep yanında taşıdığı bir şey gibi. Hı. Bu da biraz böyle hani bu bahsettiğin hani e, dilsizlik ve suskunluğun yerde ses biraz da böyle şeye mi dönüşüyor diye düşündüm. Hmm, soyutlaştığında hapsolan bir şeye çıkamayan. Hani kendini gösteremeyen. Ya da daha bölük pörçük bir şeye mi dönüşüyor? Evet. Şimdi bu söylediğini aslında kendim de kendimi araştırmam lazım. Çünkü <gülüyor> e, ister istemez insan yazdığı şeyleri unutuyor biliyor musun? Hı -hı. Çünkü yeni bir şey geçmen, geçebilmek için onu böyle bir unutman gerekiyor. Dolayısıyla gene sesli düşünüyorum saçmalama Hı -hı. pahasına. <gülüyor> Yok estağfurullah. Ee, ses... Şimdi ses çok dişil bir şey. Evet. Evet. Şimdi, şimdi Hemen başta bir ör, önlem almam lazım İster istemez biz edebiyat üzerine ve yazar kadın olduğunda Cinsiyet kimlikleri üzerine konuşmaya daha şey yapıyoruz Meyyal oluyoruz, Meyyal oluyoruz Çünkü Hı -hı. ihtiyacımız var ee, O yüzden o alana girmeden oraya Hı -hı. Çünkü orayı çok yanıtladık yani Orada verecek evet, yanıtlar çok şey evet, yani evet. Her, hep, Herkes hepimiz birbirimizi bu anlamda tanıyoruz Evet ee, şimdi ses dişil bir şey. Dediğim ana itibaren bütün ütüşler, hırlamalar, bağırtılar, inlemeler, inlemeler e, şehvetin inlemesi, kükreme e, şey, öfkeyle kükreme, bütün bunların hepsi. E, benim kişisel Hı -hı. alemimde dişil bir şey. Bunu yerli yerine siyasileştirip, topraklandırıp siyasileştirdiğimizde eril bir mevhum kazanıyor. Çünkü bir tanım, Hı -hı. biri onu tanımlıyor, bir şey onu tanımlıyor. Hı -hı. Bir çerçeve çiziyor. Hı. Şimdi o yüzden ses, e metin içerisindeki sesler, yadırgama, işte höhleme... ...dehşete kapılıp susa kalma hıklama, hapşırma gibi o hı hı. ulamalardan söz ediyor sana e, evet, eğer ah, mesela, ah, tüh tüh va mesela evet bu bu şey bu dona dehşeti kapılma anının kahramanın kadın olması gerekmiyor hı hı. bunun kendisi zaten bu mask bu eril kaba kültürün şey yaptığı, bağırdığı ve çığlık attırdığı her şey dişi zaten. Bana göre askeri alınan, hı hı. 20 yaşında genç delikanlı da yani silah altından zorla, ondan sonra dilendirilen çocuk da, hı hı. ağaçlıktan düşen yaşladığımız sızı da bu anlamda dişi. Çünkü içinde bulunduğumuz tahkim ilişkileri zaten köreci olan, mevsimlik olan, madenin altına gönderdiği her şeyi zihnin dişil olarak görüyor. O Burada da buradan doğru bir feminizm tartışması yapmayı ben şey hı hı. bulmuyorum. Neden? Benimsemiyorum. Hı hı. Ruhum da benimsemiyor. Hı hı. Aklım da benimsemiyor. Çünkü o zaman kendini tarif etmek için hep bir hı hı. patrona. Yani bir tahakküm şeyim e, ihtiyacım var demektir. Ben biraz Kristeva, e, e, ay Ellen Xus gibi hı hı. teorisyenlere biraz daha açığım ve ekofeministlere biraz hı hı. daha açığım. Çünkü onlar kitap ya da Foucault'dan da bakabiliriz. Hı hı. Söz gibi kitap dişidir. Hı hı. İçine yazı girdiği andan itibaren hı hı. E, er, eril bir kimlik de kazanır ama o eril Kimliğin demokratlığı dişiye bağlı. Yani diş, dişi Tabii. belirler onu. Tabii. Ee, dişil olan belirler. Yani dişi derken kadın demek istemiyorum. Hı -hı. Ee, dolayısıyla bütün sesler ah, aslında ben, bence ah, hapsolan değil. Çatlatan, evet, iç, kendi güzel, zarını kolay. çatlatan, yırtan delice olabileceği... ama asla hunharcı olamayan Hı -hı. kınma gibi düşünüyor... yani kınma böyle Hı -hı. Yani afallama cenin. bütün bunların hepsi bir yırtma kendi zararını yırtma bir baş kaldır ya yani koç başlarla gerçe Ben yani bence ben öyle algılıyorum öyle Hı -hı. biraz ben de mesela şey diye düşündüm şimdi sen konuşurken aslında bir cinin gibi hani bir taraftan büyüyor ve o bir şeye dönüşüyor evet. ya da dönüşmüyor. Hani o tamamen Cenin'in yazıdaki şekillenmesiyle ilgili bir şey. Hani Hı. senin dediğin gibi onu dişil bir şekilde Hı. de ortaya koyabilirsin. Hı. şey de değil. Maalesef ikinci programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün neyle veda edelim? Okurlarımıza, okurlarına ve dinleyicilerimize. E, Kara Duygu'nun girişini okuyayım size. Evet, e, bugün Sema Kaygısız'la ikinci programımızı da bitirmiş olduk. E, haftaya üçüncü programımıza e, devam edeceğiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Eski tanrılar uyku nedir bilmezdi. Ne zamanki geceyi yarattılar, onlar da uyumaya başladı. Zeus, Elik, Yahve dahil her biri yatak gibi bir yere uzanır, üstlerini battaniye gibi bir şey örterdi. Henüz ay evreleriyle sayıyorlardı zamanı. Dolunayın kışkırtıcı ışığıyla ayaklanan hayvanların, uyanık hayvanlara kapılan avcıların, aniden boy veren sürgünleri budayanların, ateş yakarak cümle kuranların az ötesinde, geceleri ete kemiğe bürünen yeni bir hakikatti uyku. Ölümü ima eden bu karanlık imkansızlığı tanrılarda tattılar. Düzen böyle olunca içlerinden bazıları uykusuzluk çekmeye başladı tabii. Söz gelimi gılgamış diye biri vardı. Üç ısırıkta çekirdeklerini ele veren bir elmacık kadar çıktı o zamanlar. İki ısırığı tanrı, bir ısırığı insan bu uykusuz hükümdar davulunu dangadadan vura vura, Uruk şehrini yer gök uyandırırken alazlı bir tutkuyla karanlığa sorular sorardı. Dangada dandan çınlayan karakteristik bir uyanıklıktı ki, Bir fersah şehir, bir fersah palmiye ağaçları, iki fersah ova, bir fersah uruğun dışına taşan açık alan, sonra rüzgar, otların hışırtısı, yıldız izi, dibine kadar hisseden beden, hiçbir şeyi bilemeyişin sancısı, uçsuz kainat, dangada dandan.